başımız sohbete başlamıyoruz. Evet, daha Kendisi İlahiyat Profesörü, başvurusu Edebiyat ve İlahiyat Erdoğan'a vardı, senekte olmuştur, uzun senekte vardı, çok büyük e, öğrencilere Ondan sonra bütün zamanını İslam için e, ayırmaya gerektiği için emekli olmuştur. Şu an bütün vakitleri İslam'ı çalışmalara yönetmiştir. Ya yani da çalışmalar olarak şu anda, ee, kendisi dört tane başlatalım yakaladır. Bunlardan İslam devleti çoğunuz bücesindir. Kalim mahalle için İrme sanat devleti, daha daha engellikler seviyede giden yolu, bunun da başladığını Ayrıca, üç tane ana bakımlanan Halk Köl Vakfı, İrme Sanat ve Sağlık Vakfı ki Halk ve, Fakö ve Fakö Türkiye'de, birçok evlerinde 100 civarında şüphesi vardı. Onun da bir devlet ve yapmaktı. Ayrıca kendisi sürekli olarak, düzenli olarak İstanbul'da İskinderbaşı cevabı için de antistreste görmektedir. Böylece bu türde da genel halkın ilgini çalışmaktadır. Bu arada, birçok da İslam'ın tabiplerinin açılmasından size unutulmuştur. İstanbul'da un ilişkilere, kurmalarına kızlar gayetlikler için ayrılır. Ee, İslam'ın burada daha ona görebiliriz inşâAllah. Bunun yanında radyo, böyle bir çoşma arabaydı. İstanbul'daki ak, halifak, e, şu anda en ...en fazla dinlemeklerden olduğunu söylemişim maddenin. Ve evet, bu araba hatta gitmek, beni ee, dinlemeklerden bir sorularınızı böyle isterseniz... ...ben bu acımsız takdim etmeni benim için şeref verebilirim. Nefretiniz? sorularımız eğer sorularınız olursa... ...bir kağıt dağıtayacağız, sorularınızı ee, Verirseniz daha iyi, daha iyi olacağını düşünüyoruz. Temmese'e ilk defa sayın hocanızın, bir yolunda var Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah'a izleyenler, Sayyidin ve Mubarak'a izleyenler. Emaniyyatlar ve Zeynayir ve Zeynayir ve Zeynayir ve Zeynayir ve Zeynayir ve tamamdır Üzerinde fazla olan, borç olan raporumda ham ibadetli salavat-ı şerifleri bütün dinlere ve özellikle serde, bu program düzenlediği biz buraya davet eden Kardeşime, Osman Gökdala, e, Murat Gökdala'ya e. ve konuşmama ilgi göstermiş. Gelmiş olduğunuz için seninle ilgilenmek teşekkür ederim. Allah konuşmamızı hayırlı, uğurlu, sevaflı, hızlandırı, uygulayacağız. Oterop abide. Güzel huylar <gülüyor> çoktur. Bunları sayan halinde sayılabilir, beş yüz kadar çıkarmışlardır. İnsanın o güzel huyları edilmesi <gülüyor> icap eder. Kötü huylar ve onlardan arınması. Gerektir. İnsan bilge bir insan olması, kâmil bir insan olması, olgun bir insan olması olması, bir insan olması, toplum için yararlı bir insan olması kullanıyorum bir kuru. Biliyorsunuz arkadaşlık bir toplum olayıdır. İnsan tek başına arkadaş olması bir şekilde imkansız. Toplumdaki bireylerin e, içinde arkadaş olması önemli bir madde diyor. Bu güzel güzel arasında. Ben bir tanesi günlerinde durmak istiyorum fakat bunu e, önce belirtmek istiyorum. <gülüyor> Dinimizin raidesi, Allah'ın dile ve yasaklarından hikmeti insanı güzel kuruyor. Ve çok güzelden bir insan olması <gülüyor> Onun için. Evet. Ben Bir güzel sen gerekiyor. Bu arınma işi şey yapıldığı zaman İnsanın Allah'ın sevdiği bir kut olacağı seni kuduyor, ayet-i kerimelerde. <gülüyor> Mesela bizim kaynaklarına izlemek. Kaç eftaha, men tezekkâh. Kaç eftaha, men zekkâh'a, fakat kahve vesâh'a. Yani kim egosunun kendisini, iç benliğini arındırabilmişse, genişleyebilmişse, <gülüyor> o, o felak iknaf olmuştur. Yani hem dünyada hem akibette arzu etniği bir devlet kalınmış, kurtulmuş demektir. Kim bunu başaramamıyorsa hem dünyada hem akibette haik ahir ve hasir olmuştur. Yani ziyadan kurulmuştur, zararda kalmıştır, başarıyı edebilmemiştir, edemeyecektir ee, deniliyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sennâf Efendimiz'in 1 Hazreti Şevreti'nde de bildiriyor ki eksev mağdur, kriznasetlerle insanları yelene sokan sebeplerin dahledi yapılırsa, incelenirse, bunlar en başta gelenin, insanları en çok yelene sokan sebep takvallâhî ve bürüzü hırubî. Allah korkusudur, takvadır, müteflik kulu olmaktır ve güzel bir olmak. İnsan güzel biri olduğunda, her bir toplum hayatındaki çalışmaları ve binalarları güzel olur. Bunun sonucu mutlu olur, kendisi de mutlu olur. Hem de mutluluğuna katkıda bulunuyor olur. Etkili olmakla başladıkları evet bütün mesele toplum düzeyinde bozulmasına sebep olur. çeşitli uygunsuzluklar, huzursuzluklar evet. Hem de aile insanı Allah-u Teala Hazretleri üzerine Bu güvencileri öğrenmesi lazımdır insan. Bunların ismen bilinmesi de güzeldir. Ama ismen bilinmesi yetmez, bu güvencileri insanın iktisaf etmesi lazımdır. Yani kesbetmesi, çıkarlanması, eğilmesi lazım Kendi içine yerleştirmesi lazım. Mesela adalet, adil olma, zalim olmamak, haksızlık yapmamak, bu çok önemli bir güdül uygulur. İnsanın bunu hayatının her sahasında, her yerinde uygulaması gerekiyor. Arabına karşı, çocuklarla karşı, omcularda karşı, hedi, hedişten karşı, işinde ve diğer bütün bilanseverlerine adalet olması gerekir. Bu güdül uygulur. Aksi olan adaletsiz bir hapsuzluk çok kötü bir uyguludur ve. El bir büyük duyurulmuştur. Adalem müsibeletli bir ama büyük egemenliği herkes sayıyor. Elbette makul bir elbette, Arslaner Öyle değildir, Büyük egemenlik demektir. Yani el büyük demek, Adalem egemenliği baş şartıdır. Egemenlik olacaksa adalet de olması lazımdır. Egemenlik, adalet de devam eder. Adaletlik olma, egemenlik de mahvolur, anarşi olur demektir. El acı yok, bir ünlü. Egemenliğin, ünlü, ünlü demektir, bir toplumun yönetimine harik olmanın şartı adaletlik deniliyor. Mesela, sabır ve sabah, güzel. Yani biz nasıl yazılır ki mevcuta gitmeyen, şeyler vardır. Ama onları yapması gerekir. Mesela öğrenci futbol oynamakla, oyun oynamak ve ders çalışmak arasında altı zaman arkadaşımın oyun oynayanlar için derdikçe yani, söyleyebilirim. O da oynamak ister ama ders çalışması lazımdır. Öncelikle bu bir kendisini tutmak işidir, sabır işidir. Efendim yani ders biraz zor olabilir, hacı olabilir. Onu çalışmadığı lazımdır. Başarıya ulaşmak için bu şarkı, iyi İyi vazifeleri, yetişmiş bir insan olmak için bu şarttır. Sonra savaşta zafer için savun bir şarttır. kuran zaten zaten zafer için bir şartıyla düşünülüyor. Bir takva. Yine karşımıza çıkıyor. Yeninin bir sebebi olan takva. zaten de şarttır. Bir takva, iki savun. İnsan kaşar kazanması için iki şart olması lazımdır. Bir, Allah'tan korkar insanı olması lazımdır. Çekilen, sakınan, ölçülü bir günahlarla almanlar, kadınların yüzünden olması lazımdır. Bir de sabırlı olduklar. Sabredince olur. İnsan sabretti mi, azmediciyi elde eder. Elde, elde edinceye kadar bir takım bir sütü duran çekilmiştir ama onu yapar ve sonunda başarıyı tadında da. Sabır açabilir fakat başka bir gezide vardır. Biberin acıdığı gibi, maraş güberinin acıdığı gibi, sabırsız olmaz. Olduğu zaman da ağzı yaksa bile güzel bir tadı vardır. Sonunda Efendim Zafer'in e, tabi mutluluğa hesaba gelmeyecek kadar çok. Mesela merkeme güzelliği buydu. Merkeme başkalarına acıma duyduğu demektir. Çok güzel bir buydu ve çok önemli bir buydu hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet'i diyor ki mennaylar hak, cahip hak kim merhametli değilse merhameti etmiyordu başkalarına o da merhamet bulacak, merhamet görmeyecektir yani Allah'ın merhameti merhametine hem cümle oraya yazılıp onları cennasını çekecektir şey demektir demek ki insanın acıya bir izin olmalıdır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> herkese en e, hafif-i şeriflerin en başta gelen özelliklerden birisi anlaşılır olmaktır. Herkesin anlayabileceği şifre en güzel bir etleri, en gemi bir gerçekleri e, kolay anlaşılır bir şekilde sunar Peygamber Sezat Aleyhisselam Efendimiz. Bazı konuşuşu, bezzetliler yapar, bazı olaylar çekil eder. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kadın vardı, iyi bir kadın değildi ama Şurada giderken susalım, çok susalım, orada bir kuyu gördü. İngiltere gider bir kuyu, kendisi susunarak kuyuya indi, suyu ilişti, susunuza gitti. Yukarı çıktığı zaman baktık dışarıda bir de köpek var, o da çok susamış. Sıcakta bunalmış, dili sarkmış, gömeğe dermanı kaldırmış, acıdı o köpekti. Dedim, dedim ben de hırsızları hissediyordum, bu güneşin altından. Ehendi yani bu sıcaktan ben de delinir durumdaydım. Şu su verelim dedi ve aşağı indi tekrar, suya tutunarak aşağı indi. Tabii o zaman öyle e, su kapları vesaire yok. Kapucunuz suya daldırmış, kapucunuz içine suyu doldurup süpeli <gülüyor> e çıkartmış, öyle tutmuş. Bu onun Allah'ın affi ettiğine erdese. Affet dediğimizse cennetimizse sebep olmuştur, uyuluyor. Başka bir böyle olay anlatılan bir kızsa, ibret alınır bir kızsa, bir kadının birisi bir kediye kızmış. Belki kendisini tepala vermiş. Belki tenceresinden yemeği çağırdı. Hemen bir hayranı gitti. Belki ortadan bir istedi. Belki bir şeyi yırttı. Neyse, kedilerin yaptığı şeylerdir. Tabi atlattır, tencerelerinin gereğidir bu. efendim evet, kendini. Evet. Kadın bu teriyi hapsetti. Ne kendisi yemek verdi, Karnına doyamak için, ne de salıverip kendi için gidemezlik bir ödevle avı avaması, karnını doyurun. Hediye olarak kapalı hasedici olarak önlüyor. Bu nehranesi bir dolayi Allah çok bir yerden dönüyordu Demek ki merhamet insanı Allah'ın rahmetinden rahatsız olunmuyor, Allah'ın özelinden kurak bir dünyada çapraz Güzel şeylerden birisi. İşte bunun gibi, güzel şeylerden birisinizde elham, vefa Vefa, vefa verilirsiniz. Elhamdülillah sizin aklınızda çoktur vefa. Tutkuğu, futbol takımını bile bırakmış. Küçükler bir takım tutmuyor, ben de sizlerle yükleyebilirim. Türk tarafı ise belediye başkanları önce eee konu birinci kümeler yükselene eee 5 tane var. Kültürün önemek için diye. Evet. Fakat öyle güzel adına vefat var. Müzenci var. Ablumuz, güzel yavaşlar. Tabii bir defat astığında terim olarak, tarihi olarak ahter vefatı. Yani insanın merhum olduğu bir ahliler, bir abile, bir, ahliler, bir ahliler, Vefa yükselmesindir. Adı, ahdini çiğnememiştir. Sözünden dönmemiştir. Rada örültüler, Efendim gelmesidir. Verdiği gözü tutmasındır. Ya erkeksen sözünü tut, erkeksen, ya söz ya da sözünü tut. Diğer düşünürüz bir adıdır. Ahd'e vefa Öğrenci bir vasıltıdır. Şimdi burada, fakat bundan konuşacağını bilmeden kendi kendilerini serbest durakta. Yani kalbini duyduğularını serbest durakta benim kalbimle bir belki de, de vefa, e, vefa isimli Güler Boyu doğduğudur. Çünkü siz burada vefacık büyüklüyesiniz. Bunlar olmayan büyüklükleriniz. Kendi küfürlüklerden ayrı bir içinde içindesiniz ama kendi toplumunda vefalısınız kentli inançlarına bağlısınız. Burada bir e, cemiyet kurmuşsunuz, yanına bizim kültürümüzün vazgeçilmez parçası olan imanı, sembolü, camiyi koyuyoruz. Bu bir vefadır. Güzel bir <gülüyor> Birçok kimse bu vefayı gösteremiyoruz. Birçok gündemizi bir gösteremiyoruz. Birçok gündemizi entegre olmuyor, eriyor, kayboluyor, gidiyor. Maalesef, atasını, ecdadını, talihini unutmuyor ama ...unlatmamak bir vefasız güvenlik edilir. Onun için bu da üzerinde konuşmak adama geldik bir. Bir de e, konuşmamak harunlar ve çocuklar ve mutluluklar... ...kaba kadar insanlar dinleyeceği için bilimsel bir konuşma yapmakta ziyade... ...sohbet faaliyetinde zevkli bir konuşma yapmayı yürüttüğüm için... ...bazı bilgilerler anlatmayı ve bu arada eğlendirerek ardı caizse, bazı günleri sizlere hatırlayın, istedim. E, anlatmak istedim, bir takım şeyler var. Birisi, vefa üzerinde, vefa ile anlamak istediğim, birkaç olay var. Birisi, bizim kültürümüzde, neredeyse bizi hiç bir güç büyük var. Abdü bir Abdü Zahmet'i, Abdü bir tür var? Yani türlü, o, o, bu varlık olduğu akıllanıyor. Bu isim ettiği hiç duymadım. Ama bu İbrahim Rasam hatlarıyla olan, hicretin ikinci aslında, yani dünyaya gelmiş olan, üçüncü aslında başlarında dünyadan ayrılmış olan çok büyük bir tür var. Çok büyük bir var. Erden yani burada böyle istiklal partiye kaçtı, dünyamız duvarlarda ayırdı, dünyadan girdiğini. Türkiye, Türk, Türk'e, Türk'e, Türk'e, vesaire bilmiyorum ama ben Abdullah İbni Mübarek'i efendim, tevafiken e, hatırıma geliştim, Size de uygun düştü, senin e, zevkiz ve de yakın düştü. Abdullah İbni Mübarek Ama ikinci yıl, 1. hoca koca İslam âlesi, yani Atatürk yanında, Çin'e kadar da Hazar denildiğinde kuzeyde Nito gelişine kadar ve Afrika'nın bilmediğini aşağıya baktığına kadar gelişlemiş olan İslam aleminin şahkının en büyük alemi, yani doğusun en büyük alemi biliniyor. İmam-ı Malik ile çağdaş. Yani Maliki mezhebinin herhalde yani uykusu olan, dövgü mezheblerden birisinin uykusu olan İmam-ı Malik'ten de biraz daha yaşlanır, belki onunla çağdaş. Onunla sohbeti de var. Yani öyle alemlerin geliştirdiği bir devir, Olduğu, i̇lmin çok yüksek seviyede olduğu bir devirde Erhalim Abdullah İbn-i Mübarek isimli bir alemimiz var. Bu İbn-i Mübarek isimli var. Abdullah İbn-i Çok kesin olarak Türk asılında olduğu kaynaklarla kaydedildi. Şimdi bu Abdullah İbn-i Mübarek, İslam aleminin yarı sınıfı bile olsa, İslam aleminin yarı sınıfı, dünyanın yarı köpesi demek yani, o zaman dünyanın, dünyanın en büyük hızlı, çok büyük bir şans. Çok büyük bir halis âlimi bir, yani o güvenilir, sağlar, ilimlerin sahibi olan ciddi bir âlim. Halis âlim demek, efendim, evet, kritikçi bir tarihçi demek. Kendisine gelen yuvayetleri son derece dikkatli bir şekilde kritize eden, gencid eden, tatil eden, temel kabul eden e, ve e, kılık kırka yaran âlim demek. ...Hadis Halim'e ilimde çözülecek bir insanların. Çünkü, Hadis Halim'in, FKB, Sedat-ı Aleyhisselat, Mehmet Müzenkiler, rivayetleri... ...en sağlam kaynaklardan toplar. Sağlamlığı da toplamaz ki, almaz bile. Sağlamlardan toplar, sonra o kaynak, o hadisin hem metnini, yani tekstini kritik eder, hem o tekstin kendisine kadar gelmesinde emeği geçmiş olan kimseleri araştırıyor. Bunu kim duyduğumuz Peygamber Efendimiz'in ıslahallahu aleyhi ve O kime söylemiş, o kime söylemiş, o kime söylemiş, para kadar tasım gelmesinde kimseler Buna Biz sened diyoruz, Hadisin senedi diyoruz. Hani imza kebise borç veriyor, diler de sened alıyor, ev alıyor, sanıyor, Senede olur. Önemli bir hadisin Halis'in senedidir bu. Efendim ve bir zincirde isimler indirildi. Her isim üzerinde kılık yararak durulmuştu. Onun için hadis ilmi son derece ilgili bir ilimdir. Çok efendim, önemli bir ilimdir ve İslam dininin en büyük kaynağımız, bozulmadan bile kadar devam sağlayan en önemli ilimlerden birisi. Ee, İslam dininin iki büyük kaynağı vardır. Bu demek Birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de ilgili çeşitli ilimler var, tesir gildi, evvel Kur'an-ı Kerim vesaire gibidir. İkinci büyük kayna, Peygamber Efendimiz'in kendisidir. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'tan Allah'ın vahyettiği, Kur'an'ı giydirdiği kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de onun kadar atayan bir vakit kimse düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'de en ve Kur'an-ı Kerim'in en iyi uyguda yardımcı vardır. Ve Kur'an'ın yerini açıkladığı gereken kısımlarını en selametli tarzda anlamak için hadis bilimidir, İslam biliminin en önemli kaynakıdır. Hatta ayetlerin de iyi anlaşılması için en önemli kaynaklardan Hadis ilmi tarihsel bir bilimdir. Dünyanın başka hiçbir kültüründe başka hiçbir dininde hadis ilmi gibi olağanüstü bir bilim bilmiyoruz. Yunanlıların tarihi Latinlerin tarihini İngilizlerin felsefeleri, Amerikalıların mantısında gelen biçim kadar bakarsın bir veya iki bir dayanır. Ama Alişin mi yüzbinden bir insanın şeyine dayanır. Son derece eee büyük bir demek var başvurmuş. Son derece hep bilimsel bir eee puan kazandı bir e, çeşit bilimdi. Şimdi Astollahi bir mübarek ismini, alimiyiz, ben kesin hayranıyım, âşıkıyım, yani âşık e, denilesini seve seve kullanabilirim. Allah şefahını ertesin, cesele beraber edersin. bir hadis hali değil. Yani ilmin en yüksek kayasını çeşitli, çok ciddi bir ara. Sözünü boş söylemeyen, boş yüzünü dinlemeyen, her sözünün senedini araştıran ve söylediği zaman esaslı konuşan insan. Çok güzel. Çok büyük bir vesiyet bu. Bir, İkincisi, atıl maçın mübarek, büyük bir şofiydir. Yani çok büyük bir ahlakçıdır. Yani egosunun kendisini, vicdanını çok iyi eğitmiş e, işte bir kimseler. Eğitim de konukunda ummak bir kimseler, vicdan bir kimseler. Çok büyük bir şofiydir. Evlâdır yani Bizim, e, sizin alınacağınız kelimelerle söylemek gerekiyorsa bir evlâdır. Yani yeni bir şahsat alıyorsunuz, ben bütün yönleriyle tanıman çalışıyorum. Bir evlâdır ya da bir Sonra deneler onun Aile dediğimiz ara biraz. Biraz da harakatlerinden incedir. Efendim, biraz da zayıf nemidir. işi nememek zorunda diyor gelecek diye düşünürüm. Aslında bu eşsiz bir fidan Eşsiz anlatacak değila yani. Yani bütün bir şey Sıra şöldür, mazda adam ile kılıç kullanır ve çok gözükecek bir kahraman bir insandır. Yani Mesihli in romanı tercih bir insandır. Ondan sonra da çok güzel güvene sahip bir, yani bir kimsesin, tabi genisi olunca, soğuk olunca, hep ahlaklı güzel hem de başkaların ahlakını güvelleştirmelerdir. Müctat bir kimseler, mürettiği, terbiyesi bir kimsenin tabi, ahlaklı güvelleştiği, vesaire. Şimdi Kahramazan'dan bahsetmeni istiyorum biraz. Bu Buradan muhtemelen hayatında üç komisyonu mesleşe yapmıştır, üç görevi. Çok cevaplı olduğu için bir sene cihade gidermiş. Bir senin cehade gider. Siz kendi hayatınızı, biz kendi hayatınızı nasıl geçirdiğimizi düşünelim, bu kayıtseder. Sevap olduğu için, çok sevap olduğu için, cam mazer olduğu da, çok mükelleflermişsinizde, kendi Allah yolunda veda etmeye hazır olduğunda, aldığınız canının her şeyini bir sen cehade gider. Bir. Çok sevap olduğu da, cehade dek olduğu bir sene harekete şey gider. Yine çok cevaplı olduğundan, bakın içine basarak ve ağzını çizgiye bitiriyor, yine çok cevaplı olduğundan, cevaplı olduğundan kimseyle ticaret yaparmış bir Ticaretin bitmiyor, cevap olduğu daha önce duymuş, duymuş. Yani şürpriz olabilirsiniz için. PKK Sadallah ve Ebu Senem Efendisi buyuruyor ki, e, şey, adım kurken iyi, gözüne sadık, güvenilen bir kütçer, Mahalleli yine beş yıl, hadiat-i yâmet fiyat. gününde, regâmberler de ve beraber aynı i aylardın göçesinde Yani, kadar üst belirte bir insan. Ama vasfene sadık, çok doğru sürük, emin, içine güvenilir. Tamam. Çünkü, biliyorsunuz hayatlar hayatta, yani evet ya alışverişi çok önemli bir konu görüyor, özel çok önemli bir konu. İnsan bu bu faydedik kölü görmüyor. İslam iyi adam dersin. İslam intihar kölü görmüyor. En sevabın özel hayat edinirse çok rahat bir evlilik çok sevabı inan. Başka sevabı mı Bir başka kültürdeki insan veya İslam kültüründe farketmiş insan bunu anamaz. Evlilik çok delilleri var. Sözünüzü açtığı için azlar üzerinde kaçmaktan korkuyorum, alakonelikler ederim. Yani şey, eksikolat olarak tabi olan e, sabahı da adresi diye korkuyorum. Onun için o kadar çekeceğim. Tebrik değil. Ticaret de değil. Onun için öyle insanlar da vardır ki, sırf sevapçı da bilgiye verilmiştir. Yani günümüzde bir parmağı böyle, Yazar bir yazar babası. Anadolu bir yazar babası. Kendisini tanıdı. Çok şibar, çok kaliteli, çok derin, çok ağır bir yazar gibi. Bunu babası söyler diye anlatınca ben beğen aldım. Babası memleketli, bir hopun kapısını çalıyor bu taraf kardeşim. Dedim ya hafif bir şeyler anlatılan ...kısalar alacağım ama kimden çıkacak gibi... ...komşul bir tanesi... ...diyor ki... ...siyaret ...ama hocam başımızı kalitesini... ...şeref ver de buyur ki içeriye bir yılda ...hocam şeref verdiniz... ...Allah sizden olsun... ...bir evrenin sırlar... Evet sevgilim, şey biz gidelim. Elinizi öperdik, ayahını öperdik. Yani niye bu fakir haneye zahmetliyorsunuz? Ya emmeniz mi var? Ne biz? İş işim geldi. Ya, masal değil, değil. Bir Yara Bey'in babasını değerlendirebilirler. Diyor ki ben daha de sizi kızınızla yönelmek istiyor. Sizin kızınızı istemeye geldiniz. Adamın başında aşağı böyle bir kova su boşağı gibi, şaşırıyor. Afatıyor, hiç ummadığı bir şey. Hocam diyor, yani diye istersen istememler. Canım iste canımı dedi. Ama diyor, bizim kız diyor Bizim kız diyor, kötü mü, hikaye atırsan diyor, gerçek. Mecazi sana da, hikaye sakat diyor. Biz anası babası zor bakıyoruz. bakıyoruz diyor, bu kanı kızcağına bakıyoruz diyor. Ancak siz büyük çektiği şimdi geceli yüklama burda kesildi, canım dedi ama benim evladımız nasıl bir kız yazıyor. Adam diyor, biliyor. Ne olduğunu biliyor. Söremiyor. Kızım siz, Tabii, o kadar da Se yapıyorlar, ve evleniyor ve bu eler boyu niçin evleniyor onunla? Bakın kahramanlar şu bakınlar evlenir. Bu kız getirim olduğundan bunu kimse almaz. Kötürüm ki, güzel olsa herkes peşinde koşar ama getirim olduğu için ansi olduğu için imza alır. Hangi bu karaciği alır? Bu şu kuz bu şu karaciği götüreyim da tersi vardır. Üveyim. Evlilik de sevap, evlilik de sevap olduklar. alim için. Ama sevap olurken kalbine sevap almak için, gidiyor, çok düzcazi istiyor. Duygunluk asalette bak, büyüklüğüne bak. Yani böyle bir insanın, else sahilette bir ayır sayfa yapar lazım. Kahramanlık oluyor, yani. büyük bir kahramanlık. Amerika'da olsa ne yapar? Mazar mekan yaparlar, nereden duyar Şimdi... Ne kadar açık tutuldu, ana yoldan kaç, kaç için ana yolu şeye atarım diyoruz, e, yani 90 numaralı yoldan mı yani 90 numaralı <gülüyor> Yani evlilik sevaptır İslam'da, kimse bilmez. Evlilik bölüm mesele İslam'da, halık sevap. Ticaret sevaptır İslam'da, kimse bilmez. Ticaretin kazanç hırsının tezahürü sanır, azli ticaret önemli bir fonksiyonudur. Diyor ki, meydan kaşı adı bir benden ihtiyacı olan bir malı başka bir yerden alıp oraya getiren ihtiyaç görüyoruz. İhtiyaç karşılıyor, Allah'ın rahmetine basarlık, sevap kazanacak. Onun için Hı. yine anayolu gelmek bağımında, hatırlatarak geriye dolayı şey yapıyoruz. Yani çıktığımız eksikten, öbür eksikten içeriye tekrar giriyoruz. Abdullah İbn-i Mübarek'e anlatıyoruz. Hayatımızın güç komisyona alamış, bir sene cihad ediyor, bir sene haçya gidiyor, sevap çekiyor. Hacın sevabından bahsedeyim. Bazıları şey yaparlar, çeşitli şeyler söylerler. Muhtemelen kardeşlerim hakkıyla yapılmış bir haccın mücavaltı başka bir şey. Peygamber haberi görüyoruz. Ben haccı memnunum, neyse de ...mahbul derdi insan için... ...yaklaması şerefler başka bir şey değil... ...insan cenneti kazanmak için... ...hadişehir şey gitmez mi? Bir hanım efendi var... ...santanın köküleri şey söz vermiş... ...bakalım iyi hanımını söyleyebilecek miyim... ...demiş ki... ...insan... E, ...nimet için... ...ömre yapsın... ...sevk için... ...rahat için, nimet için... ...ömre yapsın... İbrek için haç etsin Ömrede biraz şişelik var, serbestlik var, konforunuzu koruyabilirsin. Ömreden nimet var ama haçta beşaklık var. Haçta olur. E bu pozorluğu bize göze alıyor? Kitabatı cenneti de Güzel bir haç Şimdi burada o deram onun için, bir bir sene ediyor, sene de işaret ediyor. Ve bu üçlü periyodla devam ediyor. Arımanlalık sistemler var, ilgili sistemler var, üçlü sistemler var. Uyduğumuna göre, kompültür sistemini ilgili sisteme göre görebilmiş filan. Bunun hayat e, şeyi fonksiyonu e, efendim değişimi üçlü. Yani bir iki üç, bir iki üç, bir iki Hep onu tekrar ediyor. Hayatta bulunca. Arada bir şaka da söyleyeyim. Ama çay istiyorum umarası aldım işte. Çayın güçleni 3'ü 5'lemeli, 7'den sonra yeniden başlamalı derler. ben duydunuz mu? Şöyle 3'ü 5'lemeli, yeniden sonra yeniden başlamalı. Yani bu 7'i bir tercih. Ama o da şimdi numarık sistem kullanıyor. Efendim, bir sene baş, bir sene cihat, bir sene ticaret. Şimdi bakın, yine adım konuyu bu konuları söylüyor. Hangi güzel bir duyguyu anlatmaya çalışıyor? Ve, ha, ahde, ve ahd duyduğunu ah, anlatmak şaşırıyor. Bir sene cihada gelmiş. Nereye cihada gelmiş? Tarsuk'ta gelmiş. Bizim Tarsuk'ta. Bence Tarsuk'ta bir afiyet indirilmeli, Abdullah Mübarek Bey'in de moralara gelmiştir diye bir vermek katılmalıyız öyle. Yani benim kafamda olan şeyden koyu demeden birisi bu. Çünkü çok büyük bir daha. Ede ettinizin kiminle olsun. Tarsuk'ta cihada gelmiş. Biliyorsunuz Nafsus'un doğrusunda ne derler? İçerler. Öbür tarafa Taş yeri Ne demek? Taş yeri, yani taştan mı demek? Hayır. Taş değil. derler. İçer, taşer. Yani hududun bu tarafında bizim olan yerler, hududun dışında olan ruhlarda olan bir yerler. O zaman hududun böyle olmuş, içeri taşer, sonra ne yapacak? Hepsi Müslüman olur. Şimdi, İçerde Tarsus'ta bizim Abdullah bin Mümarek Hazretleri hem şofi hem alim hem güzel, ahlaklı bir kimse ama cihada sevap olduğunda o sene cihada buraya gelmiş. Bir Rum cengkâretiyle karşılaşmış. Adam cengkâret, boylu postlu, güçlü, kuvvetli, zırhlı, kılıçlı, oklu, mızraklı bir cengkâret. Karşılaşmış. Kaçıcak değil de saldırmış. Efendim bir cenk gücüler başlamışlar. Tek etekler. bir gümüş Nasıl karşıladınız da Odut Kalesi'nin yanında mı karşılaştılar? Panzarayı artık siz kapadığınızda davamlayın eksik tarafları. Evet. Hani şurada Odut Kalesi vardır, Şurası odut kurlar. Şurada kapışmışlar. Kapışmışlar mı? Bir fiyatını afledenmişler. O bana saldırmış. O saldırmış. O bana müziği bu da tabii ki ...birisi bir fidan. ...saatler süre geçirememiş, saatlerce dinledik. ...böyle başarısız bir silah şöyle değil ama yerel bir bu mubarrel. Bunu yerememesi hakkında çok güçlü bir mahir olduğunu gösteriyor. Şimdi otomatik mubarrel arada time out ister. Hemen yani başyetlere time out'larda şöyle yapar. Time out yani boğar yani bir şeyler konumdurlar, ellerinle devam ederler. Yani maçalara biraz kesiliyor. Çünkü, onun gibi. Demiş ki ben ibadet edeceğim. Onun için biraz kesirim bu şeyi. Yani, yarın ben bir kelimelerimi biliyor. Ben bir işte, el işaret ediyor. Adama demiş ben ibadet edeceğim. Mola bu savaş bitmedi. Sen ibadet edeceksen ben bederim demiş. Peki demiş. Adam sen çelinceyiz. Şey Şimdi bu hafta da şimdi mübarek burada gelmiş, atılır. Şöyle bir kenarlar ağaca bağırdı. Akandere'de abdestini almış, namaz koymuş. bir de öbür tarafa gitmiş, o da aslında gitmiş. O da kendine göre ne yapıyor ki yapıyor. Vesafe var aralarında. Çok beğendim ben bu hikayeyi, bu konuda var. Çok seviyorum. Haftada şimdi mübarek, namazı bitti, duaylarla içinden düşünmüş, Demiş ki, şu her atındayken yakalayamadık, kıstıramadık herhaldeymiş. Şimdi hazır atındayken inmişler, koşun yüzüne. Diğer de buna haklayın. Atı çevir demektir. Atı kırık atındayken kıstıramada Şimdi bir şu hazır inmişler, hüküm edeyim. Tabi kimse hazırlıksız değil ama yani atın üstünde değil. Bunu haklıyım Fakat, Hatırla, bir ayet görmek yeri vermiş değil de, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الْاَحْدَ كَانَ الْاَسْءُولَ Ahdinde insan sorumludur. Ahdini yaptıysa, ahdini niye bozdu, insana sorumludur bilgis. Hesabı sordur. Ahit söz vermedin, sözünde durmak lazımdır. Sözünde durmayanın yakasını yakasını, ...bunun cevabı soruluyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi hatırladık. O zaman kardeşlerim... E, ...Batılı Piyotoklar size de işvermek şey de bu... ...Bur'an üzerinde buyuruyor ki... ...Vedafi Şahat'ı iptal eden yaşa alın. Allah istemedi, siz bir şey isteyebilir misiniz? Kendine alınca. İsteklerle doluyor. İstekler alın. Yani insanın her şeyi istemesi... İslam'ı isteyebilmek, her bir şey o şey, Gönüle bu güneyim doğması bana hatırlamak istediği şeyini bir dünya hatırlamaya şey, Hiç hatırına geldim. Vema şeşade illa enişe Allah. Allah istemezse sizi dinleyemezsiniz, Allah bilemezse, sizin bilmemek mekanizmanız bile çalışmaz. Demiyor, şimdi bunun bu şeyi, bu ayetin hatırlaması nereden? Allah'ın hatırlamasına. Neden illa hakkında bu ayet geldi? Allah hazretleri ona yani Allah darah hazretleri ona bir sinyal gönderiyor iyi bulundun sen ey Abdullah el mübarekim sen benim iyi bulundum ah tevbe etme ayetini unuttu mu yoksa ah tevbe etti diye tabi bu mala kaybı bir için Abdullah el mübarek o kamerana da başka bir, gözlerinden bir, daha, bir adam gözlerinden yaşlar yüzünde ağlamaya başlar gün gün gün kaşlarını alamaz şaşırmış. Dağlarda niye yapıyorsun be? An öyküleri çok ünlü, yani öyle akşam etinde, namaz duyunca böyle, de, yani, maske, mutlaka, böyle de, bu işin belirtileri, anlatasa hayatın kanaeceklerini yani, onlar yani gibi. Niye yapıyorsun be? Şaşırmış bakın. bir abi karşı çıktı biri karşıına. ki Rabbu beni senin yüzünden azarladı. Nasıl azarladı? Ben demiş dua ederken. Senin üstüne hücum etmeyi düşürdüm. Kur'an-ı Kerim'de ahdine sadakat göstermek gerekir, mayrası ayet yaptırma getirdi, gel azardı. Yani ben buralara, Rabb'in müzası kanamayışı gelmişken, bak canım şu yaptığım için, kanalıp düşünce aklımdan geçirdiğim için Allah, Allah için kuan kaybettim. Ona aldı yok demiş. Bu sefer baştaki yani biz sizin diyeceğiz hadime. Hemizmarabiyim demiş. demiş. Eşelenin eli Allah, eşelenin ameli Allah tarafından yapıyor. Müslüman. Muterak kardeşler, bakın, ah tevhid Allah, Allah diye şeyi Ve bu güzel amalar, bankalar dediğimiz zedeliyor. İnsanlar bankalar zediliyor. Osmanlı bankaları bankalar zediliyor. İşte Yoksa, savaşta oluyor, görüyoruz olmaz. Ahlakla biliriz. Şimdi bir kısım var. Bir kişiyi var. O hatırlamaya çalışıyorum. Yani e, Rumi'nin bir deski tekvâ ile e, var. Yani bu oluyor. Şimdi Abdülahit'in bu var bir içerisinde şans etmek istiyorum. Abdülahit'in bu varı bir esnize hacca gitmişler. Hacca gitmeye yetermiş. Hani bir sene cihad edildi. Bir sene hacca gidecek. Bir de yani işler, işler, işler, işler. i̇şler, işler, işler, işler. Olur, Biz de senin kalplerinde seninle beraber hacca gidelim. Ne olur. Olur görüşürüz. Yok arkadaşım. Tamam. Ama demiş seselerinizi Seseler. Bende olacaksınız. Ağırlarınızı bana verirsiniz. Verir. Ama Kaç kişi katılırsa katılmış efendim. Bitmiş gelenler, getirmişler katılanlar da şu 15 kişi, 20 kişi, kişi. Bir saat getirilmiş, Abdullah'ın mübarek oruç haftesi. Orada bir saat getirmiş. Herkes kesese ismini yazsın demiş, yazmışlar. Koçluk hatıyamızı koymuşlar. Tamam. Yola çıkmışlar oradan Şeker şimdi her yerde bola parası, atların yem parası, insanların yiyecek parası vesaire hep atılaycın bu mübarek gibi diyor, diyor. Tabii peki ne gibi nereye gelmişler? Peki ne gibi nereye gelmişler? Hacı Özdemir mi yapmışlar? İşte oralardan zemine almışlar, duvara almışlar, eski almışlar, evlere almışlar. Hep kim bu mübarek paslağı mı yapıyor, yazıyor? Ne? Yani sonra Hacı bitmiş. Orasana dönmüşler, ziyafet çekmek olan da zengi hem zengin adam. Güzel, ne zengin, hep ardi, hep kahraman, hem korkuyu, her şey var, hep çay, hep içim, hep yozat. Şimdi orada ziyafet çekmiş, hadi ziyafette öyle nazikte yemekler sunmuş ki, yani orasana her zaman herkesin yemek yemekleri, ziyafetleri ikram ettiler bir ziyaret etmiş, sattığı getirmiş ortaya, kapağını açmış, herkesin kesesi, üstünde yazılı isme göre elde edememiş. Ne yapmış yani? Hepsinin parasını çekmiş, hepsini harca götürmüş, getirmiş. Mesela diniyaret Yani sattığı götürmemiş bile açmış. Ama bir oydu etmiş. Masraflar ben, ben tenceden olacak demiş. Ödelikler, yolda ama olmaz vesaire bile, yetişme yaptık. Zerif imza, tatlı imza. Bir keresinde bir arkadaşımla yorulda gidiyormuş, kalabalık bir çeşmenin yanından geçerken, dedim ki, sızalım, şöyle bir su içeyim. Çekilsin Abdullah İbni Mübarek'in olduğunu, o su içmek isteyene, halkın arasına girmiş. Çoluk var, çocuk var, kadın var, kesimi bende olmakla, ben çekilip, işte biraz su içeyim, verdim başa bakıyım benle, çeşme başarı, eğer sulara doğru muza, macerayı düşünebilirsiniz. Orada ikiler kararlar su içmiş, gelmiş. Arkadaşlarım demiş ki, işten hayalık olur. Yok, ya gördüm Yani insan. Tabi ilginç seviyor. Bazı da fazla böyle... ...ilgitti, şarjı, bazı da... ...mühümet bir şey yok. Bu kadar şey katlı, ...kimse kalbini bitti, bilmiyor. Ben... ...deskürtiyen yani, bir insan yani. Evet, muhtemem kardeşim. Daha aşırı olabilir. Ama ben... E, ...faza da dudak mıyım tabi... Her şeyin her şey yani bir haddi var. Adapazarı'nda armamızı tahmin ettirmek istiyoruz. Yani zamanımızda hayatımdan bir müsaade ediyoruz bu bir Ne kardeşim var? İtahat, icat, zemin ediyse. Biz namazın vakitini kaçırırızca, cariye gittik, kahit, Orada atas altı, pariye şey var diyelim de. Ben Bir yere bir şeyler kendimizi armada getirdik, geldi. Evet, namazı ya iki kişi geldi yanınıza. Cemaat oldu. Ben imam oldum. Onlar hakkında cemaat oldu. tabii cami muhabbet yerine <gülüyor> namazı kılıp pavucunu kalk kaç diye camide herkes birbirini tanıyacak, birbirini sevecek. Hatta biz Ankara'da bizim cami, cemaatini topluyorduk. Komşu mahalledi camisine gidiyorduk. Şaşırıyorlardı böyle bir kalabalığı içeri gülünce. Müsaade verdik diyorduk. Yanındaki e, e, madde de siz de bize duyduğunuzdur, aşırı sefer görüldürme başlıyor. Müslümanlık muhabbet demek. Şimdi muhabbet ettik namazı bitirdikten sonra. Sordum, sen kimsin? Ben Rize'li tüccar müddet birisi. Ben kabul ne iş yaparsın? Şimdi şöyle yapalım, buraya niyarete gelmesin. Güzel. Erdoğan demiş ki, 10 Kasım 14 yaşında. 15 yaşında. Sen kimsenin diye sordum. Ben sordum dedi, ben Erzurum, Erzurum, Erzurum'unu yap dedi. Erzurum kardeşimiz, Ertuğum, İyi, maşallah. Ne diye geldiniz buraya? Adam babam burada mı? Hayır, Erzurum. Ne geldi? Çalışmaya geldim abi dedi. İyi, Allah'a iyi bir dedi. Biz orada konuşurken bu ayıldı. biraz üzerinden bir ayakları boyama şeyi aldı sanır tütü diyorlar, ayakları sandı. sanırları, omuzuna taktığı gibi. Ben birader tane arkadaşıma dedim ki bak, alacaksan bu arkadaşı, iş, yani işçi almak istiyorlarından, alacaksan bu, bu genci alır. Niye dedim? Çünkü dedim, bak bu çocuk Erzurum'dan kalkmış, adam üzerine gelmiş. Babası yok, annesi yok. Tarihen hiç kimse şey yok, ama genişliğine rağmen vefa çözüntürüyoruz, namazını duyuyoruz, vücut vefalı. Bu Bundan sana hayır dedi. sen bu müessesene alırsan, sen buna kasayı emanet edebilirsin, işini emanet edebilirsin. Çünkü bak, Allah'a olan vevasını bozmamış. Babam yok, kimse görmez, demiyor. Diğer buradaki, demiyor. Üstüm eski türkü, yatış kırkı Türk demiyor, namaz Koşma inerdiği Efendim, böyle anlatmışımdır. Vefa örneğin demişim. Biliyorsunuz muhtemelen kardeşlerim, bizim en büyük vefa koyduğumuz Allah'a düşürür. Bizim en büyük Allah'a Neden? Biz Allah'la bahsetmişiz. Sana iyi kulu geçeceğiz demişiz. Bu akkimle riayet etmezsek olmaz. Ahit bozucu olur. Özünde durmamak olur. En en büyük sözümüz Allah'a. Onun için Osman ben bir tanesi tamında şeyini görmüştüm. O Orhan Gazi'ye vasiyetlerini görmüştüm. Sonra oradan aldım, derdide yazdım, şu aldım, ben biliniyorum. Orhan Gazi'ye vasiyetini deniyor ki babası Osman Gazi, Allah ikisi cenneti cennete gelirsin. Çok sevdiğim iki büyüktür. Diyor ki evlat Orhan Gazi'nin Devletiyle de. ibadetini, tavacını yapmayan insanı <gülüyor> kulağa istihdam etme, bariyetine al. Çünkü sana vefa göstermez. Çünkü onun vefası olsaydı Rabbine vefa gösterir. Maalesef Rabbine refah göstermeyin, yavaş yutulmuyor. Allah burada yaptığı hak der, riayet etmiyor, sana hiç Öyle kimse daha hayır gelmez. Allah'ın refahı kulları istiklalatıyor. Osmanlı başarısının temelinde bu vasiyet var. Çok önemli. İbeda bu yerine Bir insanın refahı varsa önce, Allah'ın refahı göstermekle vefası da, ondan sonra ben onun içine güldüğüne ihtimal edeyim. Sözüne ihtimal edeyim. Evet. bir de sevgili kardeşlerim yine o karisi dakiledeceğim bizim imanımızda bir hanım vardı Allah rahmet eylesin zarif bir hanımefendiydi ilkokul öğretmeniydi kocası yoktu geçinmek zorunda olduğu için öğretmenlik yapıyordu Efendim başında ötebeki öğretmenlik yapıyordu İlk okul öğretmeniydi çok tatlı bir dildiydi çok akıllı, zeki bir kişi. Neresi siz bana anlatmaya gitmek üzere olayım? İlk okul öğretmenleri, çocuklara ilk dersinde ince bir özet Evet, işte ilk dersinde İslam budur, ibadetler şunlardır: Far ibadetler, yakmak konulu olduğu, far, değil mi? Far ne demek? Mutlaka yapmamız gereken. Far ne de demek? Mutlaka yapmamız gereken. Far. Yapmamız gereken, mutlaka yapmamız gereken ibadet. Namaz, fazla ibadet. Yani şahsen, özel olarak, tek tek herkes kendisi bu ibadeti yapmak mecburiyetindedir. Farz Fazla o yüzden Onun için bütün Müslümanlar namazları demiş. Azmi Bayat Bey bir de haraapmış hâlde Yani neler? ne hatalı işler yaptığımız anlaşılsın diye. Çünkü biz karşıysa hatamızı da ve hepimiz de birbirimizde bir, bir insanın bir başka insanla üç günden fazla darlılık alması haramdır bir Peygamber'e. Bir Müslüman öteki Müslüman üç günden fazla darlılık sürdürmesi haram yani içki haram darlılık haram. Yani yasak. Bakın, ne kadar Allah'a asi oluyor kardeşlerimiz. Ne kadar huzurluyuz. Allah'ın emrettiğini yapıyoruz, namaz var, Allah'ın rahmettiğini yapıyoruz, dargınlığa devam. Mesela, misal olun, ibret olsun diye söylüyorum. Şimdi, Sayma Hoca'nın rahmetli, demiş ki namaz her gün günü şahsen boynunu koydu. Fariz. Baş çok güzel geldi, mutlaka çok mu Evet. Öğrenciye evet. sınıfın lazım. en iyi, en çalışkan, en terbiyi. Süper. Süper ne kadar kız bir Ben hikayeye atarken, öğretmek için suvalet değilse, Peygamber Efendimiz yedi yaş namazı emredin. Siz yedi yaşta gidip okudunuz, çocuğunuzda namaz kıldırıyor mu? O tört yaşta hiç kılınca duramazsınız. Evet. Neden? Yani ondan yedi evet. yaşında kılınca paha başlayın. o zaman teşekkür ederim. O zaman kılınca alışacak, ondan sonra her en şekilde. gibi, Sabah ıı, Erzurum'dan adam bazarını gelse bile bırakmışsın. On üç yaşında kıl dersen, kılmazsın. Anacim de, hadi beni affet de, şabu, şubur, yanağını ben çok kaçak. Iı, tamam, tamam kılıyorum, kılacağım der. Kut, babası geldiğinde arkadan gider. Neden? alıştırma bunlar, bunlar hep yaşadık biliyoruz ki, biz, biz bu hayatın içindeyiz. Çift her şeyde evet. Merde'nin arkasını biliyoruz ya. Yani. Şimdi, Yine hikayeden hikayeye geçiyorum, Devletler Hazretleri gibi. o meselesinde böyle hikayeden, hikayeden hikayeye geçer. Namaz başta oluyoruz. Onu seviyorum, kısa kesiyorum. Şey yapalım var namaz baştığınız var ya. Kaçta geldim? Namazları Yok, ben e, bir şeyi uzatmak istemiyorum. Kısa kesiyorum, evet. çocuk demişti, tamam. Öğretmenim, o zaman söz veriyor bir size, ben da, bu taraftan namazı yakalacağım demişim. Niye maksiyonlar demişler, yani, bir güzellik demiş. Alma diyor, aradan bir geçti diyor, kürt gibi hanımefendi geldi diyor. Tıkır tıkır, hanımefendi, efendim, gelmiş topuk ayakkabısıyla. Sen evet, de annesin Evet, Buyurun. Ben demiş, Külacaklısı'nın annemisin. Çok memnunum çok çalışan bir kızımız var. Çok akıllı, çok seviyorum. Ama demiş, siz ona demişsiniz. Şimdi demiş, hep namazı buluyor ki o kızın demiş. Ama nefendi, demiş, ben Allah dedim. Saygı Agam dedi namaz kılmayı? Hayır Allah dedim. 7 yaşında, de namazı. Diyor, bir diğer yana neydi? Böyle saniye şey sorunca atladık. Ve dinleyin Heccül ezanı otunduğu zaman, yani gecenin sonu sabır vakti bittiği zaman ezan oluyorlar. Sabahın vakti diyelim, onlara ver diyelim. Benim <gülüyor> hanımın halısı orada acele gitmiş. Onun kaldıydığı kızı, gelin hanım, gitmiş kuzdaktaki çocuğun ortadası. Mesela mı? Bebek. Kuzdaktaki bebek. Çocuk çocuk silginerek uyanmış, yanakta kış öpmüş, Bizim halimiz, da şakacı, çok boş konuşuyor maşallah, ''Canada'' demiş. ''Niye istedim?'' demiş, ''Niye o tatlı tatlı mışıl mışıl gömlemi gendirdi?'' demiş. ''Kızım ya.'' demiş, ''Kızım ya.'' Yani demiş, ''Kaldık'a daması olacak değil ki, kundak da altı antikyeli, çişli, pakalı, yani daması mı olacak?'' bu. Olmaz demiş, özellikle kalkması lazım. Kocam çok güzel E ne, Çünkü demiş, çocuk bu çağda öğrenmezse... ...büyüyecek bu hafta kalkamadır, kalkmaya olur. demiş. Bu hafta Bu çocukların eğitimi, doktorlar söylüyorlar... ...doğumadan annenin karnında başlar. Annemin üzerinde hayatı bebeğe kesilir. Bireyin arkasından ediyor. Burada gidiyoruz, dönünürüm şey. Şimdi ilk okum, kaçıncı sınıfda bilgisayar vardı? Herhalde 4 ve 5'te. Kısker bölümde ya, ya 5'teydi. Yani 7 yasından sonra namaz kılması gereken çağdı yani. Saygılarım doğru bir şey söylüyormuş. Negatler herhalde evde de uygun bir şey Namaz kılarsak iyi olur. Ama annesi diyor? Evet, kızım, her gün namaz kılsın. E, kılsın hanımefendi demiş. Ne olacak yani ''Uğur mu?'' demiş, ya kışlar, demiş, soğuk var, şipek var.'' demiş. ''Uykusunu bekliyor, zaman namazına kalkıyor.'' demiş. ''Yiyor soğukuyla, afdest alıyor.'' E, duyuyorsun, tamam. Bakın, evet, şimdi işte, soğuklu var yani. ''Allah'ın yeminini tutmak için mahalle mi?'' yani. E, demiş, ''Bizi de kaldıklar kalkıyor.'' demiş, Tukhara. Ha, anlaşıldı iş. annesinin babasının başına, ''Annem baba, kaldır namaz ''Allah'ın diyor. ''Farf.'' diyor. Çocuk yazarını bir Söyüklüğü öğrendiyse de söyler, babayı da söyler, boyunca da söyler. Uygunun tekerse kezatı kaçırmaz, şükriye yapar. Fatih madem, biz buyuruz, anne babasının da ne yok ki, Allah ararsın diyor. diyor kadın, bir şey yemedin diyor, bak Allah'ın eline gelin diyor, Sen, Allah sağlık demeden konteksin, tamam. Arada bir anla gitsin diyor, koştu, gibi bir de efekte geliyor sarı kravatlıyım dedi. Daha güzel görünmesi kırmızı saçları boyun boynuzu Kulların ibadetine ihtiyacı yok. Tabii. Çok doğru. Gerçekten öyle. Bilal demiş, çıkartıyor sanıca bak. Bizim kısa demiş, namazı uğraksın demiş. Çünkü demiş, demiş, imza demiş. demiş. Yani namazı kılıyor böyle demiş, bize şey yapalım. Beyaz Bakın demiş. Bizim besleyelim de teki güvençle projesi Bak münevver bir kimsesiz. Her evet, de dini biliyorum dediğimiz, üçgen evvel ameliyizmden okudum dediğimiz, bilmem ne. Allah'ın elbette bizim ibadetimizde ihtiyaç şey yok ama bizim ibadet, ibadete ihtiyaç yok. Şey var. İbadetin evet. varlığa faydası var, psikologlara sorun var, haftalar çarparsınlar size lavazın faydalarını, abdestin faydalarını, sosyaloglara sorun bakalım, zekatın faydalarını, toplumumuzda değerler korudunuz, Kon konfesiyon için düşündüğümüz bunca sefaretler araya, bakalım. Son bakalım başka sosyal muhalefetlerin de yüzümü Allah'ın